Bismihi Sübhaneh ve in min şey'ini illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık, Sarsılmaz, Sebatkar, Fedakar, Vefadar Kardeşlerim Bilirsiniz ki Ankara Ehli Vukufu, Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler. Yalnız yanlış olarak o kerametlerde hissedar zannedip itiraz ederek, Böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı, keramet izhar edilmez diye hafif bir tenkide mukabil müdafatımda onlara cevaben demiştim ki, onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize-i maneviyesinin tereşşuhatı ve lem'alarıdır ki hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak, Şakirtlerinin kuvve imaneviyelerini takviye etmek için ikramat ilahiyye nev'indendir. İkram ise izharı bir şükürdür, caizdir, hem makbuldur. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen bu cevabı bir parça izah edeceğim ve ne için izhar ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar tahşidat yapıyorum ve ne için birkaç aydır bu mevzuda çok ileri gidiyorum. ''Ekser mektuplar o keramete bakıyor.'' diye sual edildi. El-Cevap, Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyede bu zamanda binler tahribatçılara mukabil, yüzbinler tamiratçı lazım gelirken, hem benimle laakal yüzer katip ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehli idare takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmek zaruri iken, ve o hizmet-i imaniye hayat-ı bakiyeye baktığı için hayat-ı fâniyenin meşgalelerine ve faidelerine tercih etmek ehli imana vacib iken, kendimi misal alarak derim ki, beni her şeyden ve temastan ve yardımcılardan men etmek ile beraber, aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuvve-i maneviyelerini kırmak ve benden ve Risale-i Nur'dan soğutmak, ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf, garip, kimsesiz bir biçareye binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek ve bu tecrit ve tazziklerde, maddi bir hastalık nevinde insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürküttürmek ile, kuvve-i maneviyeyi kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle ihtiyarım haricinde ve bütün o manilere karşı Risale-i Nur şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar ikramat ilahiyeyi beyan ederek, Risale-i Nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine tek başı ile başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle, bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa haşa kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddü etmek, ve hotfuruşluk etmek ise Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendine hem kendini müdafaa ettiği hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Umum kardeşlerimin ve hemşirelerimin haseten duaları makbul mübarek masumlar taifesi ve muhterem ihtiyarlar cemaatinden her birerlerine binler selam, ve dua ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederiz, dualarını rica ederiz. Hasta kardeşiniz Sayit Nursi Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber veren sekiz parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye bu birinci risalede yirmi dokuz işaret var. Sair parçalarla beraber bine yakın işaretler, remizler, imalar, emareler. Aynı meseleye, aynı davaya ittifakla bakmaları sarahat derecesindedir. Vahdet-i mes'eleciyetiyle o emareler birbirine kuvvet verir, teyit eder. O sekizden üç tanesi, i̇mam Ali'nin radıyallahu anh, üç kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber vermiş. Bu sekiz parçayı Ankara ehli vukufu tetkik etmiş, itiraz etmemişler. Yalnız demişler, bu yazılmamalıydı, keramet sahibi kerametini yazamaz.''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 Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Sayit Nursi. İşarat-ı Kur'aniye ve 3 Kerameti Alevi'ye ve Kerameti Gavsiye hakkında bir tenbih ve ihtardır. Bu gayet mahrem risaleler nasılsa muannit bir namahremin eline bu risalelerden birisi geçmiş gayet sati ve inat nazarıyla bir iki yerine haksız bir itiraz ile ehemmiyetli bir hadiseye sebebiyet verdiğinden, bu mecmua, Risale-i Nur'un has talebelerine, belki ehass havasa havassa mahsus olduğu halde ve benim vefatımdan sonra intişarına müsaade olmasıyla beraber, şimdi mezkür hadisenin sebebiyle herkese değil, belki ehli insaf ve Risale-i Nur'la alakadar ve talebelerinden bulunanlara, ve haslardan birkaç şakirdin tensibiyle gösterilebilir fikriyle yazdık. Şimdi ise iki sene iki mahkeme tetkikten sonra bize iade edilmesinden neşrine mecbur olduk. İkinci nokta, bu Risale baştan aşağıya kadar bir tek neticeye bakıyor. Bine yakın emarelerle Risale-i Nur'un makbuliyetine bir imza basıldığını ispat ediyor. Böyle bir tek davaya bu derece kesretli ve ayrı ayrı binler emareler ve imalar onu göstermesi, ilmel yakîn değil, belki aynel yakîn, belki hakkal yakîn derecesinde o davayı ispat eder. Üçüncü nokta, bu risaleyi i mütala eden zatlar, inceden inceye hususan cifri hesabatına meşgul olma lüzum yok. Bir kısmı anlaşılmasa da zararı yok, hem umumunu okumak da lazım değil hem kerameti gavsiyenin ahirinde Şamlı Hafız Tevfik'in fıkrasından başlayıp, ahire kadar mütaladan sonra ve baştaki mukaddimeyi okuduktan sonra istediği parçayı okusun. Haşiye, kitabın birinci ve yedinci kısımlarını okuduktan sonra. Sayit Nursi Şamlı Hafız Tevfik'in fıkrası Bismihi Subhaneh ve In min şeyin illa yusebbihu Hamdi. Mukaddime Malum olsun ki, Zübdetül Resail, Omdetül Vesail namında Kutbul Arifin Ziyaeddin Mevlana Şeyh Halit, Kuddisesir Ruhu'nun mektubat ve resail şerifelerinden muktebes, nasayih Kutsiyenin tercümesine dair bir risaleyi, 13 sene mukaddem Bursa'da Hoca Hasan Efendi'den almıştım, nasılsa mütalasına muvaffak olamamıştım. Ta bugünlerde kitaplarımın içerisinde bir şey ararken elime geçti, Dedim, bu Hazreti Mevlana Halit, üstadımın hemşehrisidir, hem, hem İmam-ı Rabbani'den sonra tariki Nakşi'nin en mühim kahramanıdır, hem tariki i Halidiyye-i Nakşi'ye'nin piridir. Risale-i mütala ederken, Hazreti Mevlana'nın tercüme-i halinde şu fıkrayı gördüm. Ashab-ı kütüb Siddeden, İmam-ı Hakim müstertrekinde ve Ebu Davud Kitab-ı Süneninde Beyhaki Şuab-ı İman'da tahriç buyurdukları, اِنَّ yebatu li لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ ala رَأْسِ kulli مِئَتِ سَنَتِمْ men يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا Yani her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderiyor. Hadis-i şerifine mazhar ve masadak ve müzhir tam olan Mevlana, eşşehir, kutbul-arifîn, gavsul-vasılîn, varisi Muhammedî, kamelu't-tarikatu'l-aliyyeti vel müceddidiyeti Halidü'z-Zülcenaheyn kuddises sirruhu ahir Sonra tarihçi hayatında gördüm ki tevellüdü 1193 tarihindedir. Sonra gördüm ki 1224 tarihinde Saltanatı Hind'in payitahtı olan Cihanabad'a dahil olmuş. Tariki Nakşi silsilesine girip müceddidiyete başlamış. Sonra 1238'de ehli siyasetin nazarı dikkatini celbedip, vatanını terk ederek Diyar-ı Şam'a hicretle gitmiştir. Hem içinde gördüm ki Hazreti Mevlana'nın Kuddise ruhu nesli, Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'a mensuptur. Sonra gördüm ki tercüme-i halinde istidat-ı fıtri ve kabiliyeti harika ile sinni yirmiye bali olmadan evvel alemi ulema asır asr, ve Allame'yi vakit olmuş. Süleymaniye kasabasında tedrisi ulum ile iştigal eylemiştir. Sonra üstadımın tarihçeyi hayatını düşündüm. Baktım dört mühim noktada tevafuk ediyorlar. Birincisi Hz. Mevlana 1193'te dünyaya gelmiş. Üstadım ise Arabi 1293'te tam Mevlana Halid'in 100 senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmiş. İkincisi Hz. Mevlana'nın Kuddise ruhu tecdid-i din mücadelesine başlangıcı ve mukaddimesi Hindistan'ın payitahtına 1224'te girmiş, üstad ise aynen 100 sene sonra 1324'te Osmanlı saltanatının payitahtına girmiş, mücahede-i hazırlanmış. Üçüncüsü, ehli siyaset Hz. Mevlana'nın fevkalade şöhretinden tevehüm ederek, Diyarşama naklettirilmesi 1238'de vaki olmuştur. Üstad ise aynen 100 sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip onlarla uyuşamayıp onları reddederek, küserek tekrar Van'a gidip bir dağda inziva ederken 1338 senesini müteakip Şeyh Sait hadisesinin vuku münasebetiyle ehli siyasetin vehmine dokunmuş, ondan korkarak Burdur ve Isparta, Kastamonu, Afyon vilayetlerinde sekizer sene, yirmi beş sene ikamet ettirilmiş. Dördüncüsü, Hz. Mevlana, yaşı yirmiye bali olmadan evvel, Allame-i Zaman hükmünde fuhuli ulemanın üstünde görünmüş, ders okutmuş. Üstad ise, tarihçi hayatını görenlere ve bilenlere malumdur ki, on dört yaşında icazet alıp, alemi ulemayı zamana karşı muarazaya girişmiş, on dört yaşındayken, icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir. Hem Hazreti Mevlana neslen Osmanlı olduğu ve sünnet-i seniyeye bütün kuvvetiyle çalıştığı gibi üstadım Kur'an-ı Hakime hizmet noktasında meşreben Hazreti Osman-ı Zinnurey'nin arkasında gidip Hazreti Mevlana ruhu gibi Risale-i Nur ezzaları ile bütün kuvvetiyle sünnet-i seniyenin ihyaсына çalıştı. İşte bu dört noktadaki tevafukat tam yüz sene fasıla ile Risale-i Nur'un takviye i din hususundaki tesiratı, Hazreti Mevlana'nın kudde sesir ruhu, tarik-i nakşiyevastası vasıtasıyla hizmeti gibi azim görünüyor. Haşiye, Hazreti Mevlana kudde sesir ruhu milyonlar etbalarının ittifakı ile müceddittir ve baştaki hadis-i şerifin bir masadakıdır. Ve madem tam 100 sene sonra 4 mühim cihetle tevafukla beraber Risale-i Nur aynı vazifeyi görüyor demek nasıl hadis ile Risale-i Nur ezzaları tecdit ve takviye-i din vazifesini görüyorlar. Üstadım kendine ait medhüsenayı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur'an'a ait olup medhüsenâ Kur'an'ın esrarına aittir. Yalnız üstadımla Hazreti Mevlana'nın birkaç farkı var. Birincisi Hz. Mevlana Zülcenaheyn'dir. Yani hem Kadiri hem Nakşi tarikat sahibi iken, Nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım bilakis Kadiri meşrebi ve Şazeli mesleği onda daha ziyade hükmediyor. Ben üstadımdan işittim ki, Hz. Mevlana Kuddise Sırruhu Hindistan'dan Tarik-i getirdiği vakit, Bağdat Dairesi Şah-ı Geylani'nin ruhu Sırruhu Memat hayatta olduğu gibi tasarrufundaydı. Hazreti Mevlana'nın kuddisse sırruhu manen tasarrufu cai kabul göremedi. Şah-ı Nakşibendle kuddisse sırruhu İmam-ı Rabbani'nin kuddisse sırru ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halit kuddisse sırruhu senin evladındır kabul et. Şah-ı Geylani kuddisse sırruhu Onların iltimasını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra birden Mevlana Halit Guddise surruhu parlamış. Bu vakıa ehli keşifçe vaki ve meşhut olmuştur. O hadisi ruhaniyeyi o zaman ehli velayetin bir kısmı müşahede etmiş, bazı da rüya ile görmüşler. Üstadımın sözü burada tamam oldu. İkinci fark şudur ki, üstadım kendi şahsiyetini merciyetten azlediyor. Yalnız Risale-i Nur'u merci gösteriyor. Hz. Mevlana'nın Kuddise Sürr'ü şahsiyeti ise kudbul i̇rşad merciül has ve'l-Am olmuştur. Üçüncü fark Hz. Mevlana Kuddise ruhu Zül-Ecniha'dır. Fakat zamanın muhtezasıyla Sünnet-i seniyeye çok kuvvet vermekle beraber ilmi tarikatı esas tutmak cihetiyle tarikatı daha ziyade tutmuş. O noktada sarfı himmet etmiş. Üstadım ise şu dehşetli zamanın muktezası ile ilm hakikatı ve hakaiki imaniyeciyetini iltizam ederek tarikata üçüncü derecede bakmışlar. Elhasıl, baştaki hadis-i şerifin her yüz sene başında dini tecdid edecek bir müceddit gönderiyor, vadi ilahisine binaen Hz. Mevlana Halit ekser ehlaki i 1200 senesinin yani 12. asrın müceddididir. Madem tam yüz sene sonra aynen dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları aynı vazifeyi görmüştür, kanaat verir ki, nasıl hadisle Risale-i Nur, tecdidi din hususunda bir müceddit hükmündedir. Benim üstadım daima diyor ki, ben bir neferim fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani kıymet bende değil, belki Kur'an-ı Hakim'in feyzinden tereşüh eden Risale-i Nur eczaları, bir müşriyet maneviye hizmetini görüyor. Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum. Şamlı Hafız Tevfik